İleride öyle insanlar gelecek ki Kur'an okuyacak ve Kur'an'ı alet ederek insanlardan isteyecekler. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Bugün o insanlar Kur'anı sırf imanları artsın. Sırf Allah'ın emirlerini öğrenip Rabb'lerine yaklaşmak için okurlardı. Ve bundan önceki hadislere de dikkat edecek olursanız sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir derken öyle zaman gelecek ki ki aynı sanki bugün yaşadığımız günden bahsediyor ve Vesselam Kur'an'ı para için okuyan ve insanların cebindeki paraya göz diken öyle simsarlar çıkmış ki bugün sanki Kur'an parayla okunan ve insanlara ücdetten okunan bir şey haline gelmiş. Öyle iç acıcı, öyle ağlanacak hallerimiz var ki, bir Müslüman'ın eline bir Kur'an'ı versen, al şunu bir oku desen, okumaktan aciz. Tabi böyle ortamlar olunca, böyle simsarlarda çoğalır. Rabbim hakkıyla kendisine ibadet eden, hakkıyla dinini öğrenen kullardan eylesin. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki kardeşlerim öyle bir çağda yaşıyoruz ki Müslüman olduklarını iddia edip gece sabahlara kadar uydularda orada burada koyratça gezen Allah için kalkıp da bir rekat namaz kılmayan Allah'ı zikretmeyen sonra sabah namazına yakın yatan ta öğleye kadar namazı bırakan sonra da müslümanım deyip, sokak ortasında kasala kasala gezen, hak gördüğünde yüz çevirip, batıl gördüğünde dalan, müslümanı gördüğünde yüzünü ekşitip, facir kafir gördüğünde sarılan öyle topluluklar var ki, Allah bu topluluklara rahmet eder mi? Rabbim bizlere acısın, dinini öğrenen, kitabını öğrenen, hayatına geçiren, ve onun verdiği faydayla istifade edenlerden evlesin. 2918 Suheit'te Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'daki haramları helal kılan kimse Kur'an'a iman etmemiştir buyurdu. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize manfret etsin. Öyle insanlar vardır ki sırf nefislerine veya o yaşadıkları bölgede tabuti sistemlerin kabul etmedikleri meselelere bunlar çağ dışıdır diyerek Allah'ın haram haramını helal kılan çok alçak belam satılmış insanlar vardır bunlar misalen Allah subhanahu ve teala hırsızlık yapan erkek veya kadının ellerini kesin ayetini bu çağ dışıcılıktır bu vahşiliktir diyerek inkar eden ve bunu da halkın gözünde kötüleyen insanlar vardır. Bunlar kafir ruhlu insanlar olduğu gibi peşinden gelen insanların da aynen Yahudilerin kitaplarını tahrif edip hem okumada hem manada tahrif etmelerine sebep arkadan gelen İsrailoğullarının kafir olmalarına sebep olmuştur. Aynen bizim dinimizde de İslam'da Allah'ın hükümlerini ifsad edip bunları kötüleyen bunların manasını değiştiren insanların akıbeti de böyledir Allah indirmiş olduğu emir ve nehiylere hakkıyla uyan sammuklulardan eylesimizden 2919 Ukbe bin Amr'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı açıktan okuyan açıktan sadaka vermiş gibidir Kur'an'ı gizli okuyansa gizli sadaka vermiş gibidir. Evet. Dikkat ederseniz kardeşlerim burada da hep Kur'an okumaya bir teşvik var. Açıktan da okusan, gizli de okusan hep bir teşvik var. Düşünün bir Müslüman zaten beş vakit namaz kılar. Ve zaten beş vakit namazda ne var? Hep kıraat vardır. İşte bunu açıktan okuyan kimsenin sevabı açıktan sadaka vermiş gibi gizli okuyan insanınsa gizli sadaka vermiş gibi sevabı vardır görmüştür Aleyküm selamlar Aleyküm Hoş geldin. 1920 Ayşe annemizde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsra ve Rümer surelerini okumadan yatıp uyumazdı. Evet arkadaşlarım bu da Günün yorgunluğunun sonunda kişi yatağına uzandığında bu sureleri okuyup yatarsa o sevabın hayırlarını alır. 2921 Erbat bin Sariye'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam müsebbihat denilen sureleri yatmadan evvel okur. Bu sureler içinde bir ayet vardır ki bin ayetten daha hayırlıdır. Kardeşlerim bu sureler e, yedi suredir. İsra, Hadid, Haşır, Saf, Cuma, Tegavun ve Ala sureleridir. Allah hepimize okumayı nasip etsin. <gülüyor> tabi televizyona bakıyorsa, uydusu varsa, bilgisayarda çet yapıyorsa e, bunları okuyacak zaman tabi ki bulamaz. 2922 evet. Makil bin Yeser'den Allah Resulü'nün salat ve Kim sabah olduğunda üç kere Euzubillahi seminel alimineşşeytanir racim yani Allah'ın rahmetinden, kovulmuş şeytan, taşlanmış şeytanın şerrinden her şeyi bilen Allah'a sığınırım diyerek Haşr suresinin sonundan 3 ayet okursa Allah o kimseye yetmiş bin melek vekil eder de o melekler akşama kadar o kimseye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam olunca okuyan kimse de sabaha kadar aynı durumdadır. Allah'ım bizi de neslimizi de ölene kadar bu amelleri işlemeyi nasip et. Yani kardeşlerim sabah namazını kıldıktan sonra namazın akabinde Euzubillahissemî Racim diye üç kere tekrarlayıp Huallâhullezî lâ ilâhe illâhu âlemül gayb ve şehâde rahimden başlayarak sonuna kadar okuyan yani Haşr suresinin son üç ayetini okuyan ve akşam namazından sonra da bunu okuyan kimseye melekler sürekli dua ve istifar eder ve Allah'ın artık korumasındadır gündüzünde de, gecesinde de şeytan ve avanileri ona zarar veremez. Rabbim bu ameli işleyenlerden eylesin. 2923 Yağla bin Memlek'te Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından Ümmü Selemi'ye ve Vesselam'ın namazı ve kıraatından soruldu. Bunun üzerine Ümmü Selem annemiz onun namazını için soruyorsunuz? o namaz kılar, sonra namaz kıldığı sure kadar uyur, sonra uyuduğu kadar tekrar namaz kılar, sonra tekrar namaz kıldığı kadar uyur, böylece sabah olur. Sonra Ümmü Seleme kıldığı namazdaki okuyuşunu tarif etti ve dedi ki açıkça ve harf harf okurdu. Yani Allah Aleyhisselatü Vesselam bu yetimamlar var ya, onlar gibi okumazdı. Elhamdülillahi Rabbil Alamin Rabbana Rabbil Alamin. Yani harflerin üzerine ayrı ayrı okurdu. Ayşe annemizin de söylediği bir rivayette kardeşlerim birisi diyor saymak istediğinde ezberlemek istediğinde onu ezberler dedir. Allah'ın bu amelleri işleyen salih insanların sayısını aramızda fazlaştır. 2924 bin yüz Bassal olan Abdullah bin Ebu Kays Ayşe annemize Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı vitir namazını sordu. Gecenin ilk vaktinde mi sonunda mı kılardı dedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam her şekilde yapmıştır. Bazen vitri gecenin önünde kılar, bazen gecenin sonunda kılardı. Bunun üzerine ben Allah'a hamd olsun ki din ve ibadet içinde kolaylık kılmış dedim. Sonra aleyhissalatü vesselam namazında gizli mi okurdu yoksa açıktan mı dedim. Her iki şekilde de okurdu. Bazen gizli bazen açık olurdu. Ben de Allah'a hamdursun ki din içinde kolaylık ve genişlik vermiştir dedim. Ben tekrar sordum. Cünüplük halinde ne yapardı? Uyumadan önce mi yıkanırdı? Sonra Yıkanmadan önce uyur muydu? Ayşe annemiz her iki şekilde de yaptığı olurdu. Bazen yıkanıp uyur, bazen de namaz abdesti gibi abdest alıp uyur, uyanınca guslederdi dedi. Ben de Allah'a hamd olsun, ibadet ve tüm kulluk işlerinde kolaylık ve genişlik için böyle yapmıştır dedim. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Allah bu insanların hırsını bize de versin. İnsanların sorduğu sorulara bakın. Şu sahabelerin sorduğu sorulara bakın. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Sırf Rablarına yaklaşma, sırf ibadetleri daha kolay, daha rahat nasıl yaparız, hep bunların derdinde. Bugünkü insanlarsa emrolunan işleri bırakmış, nehyolunan işlerle uğraşıp, hep kendilerini, kendilerinden sonra gelecek nesilleri ifsad eden sorularla uğraşırlar. Halbuki ilk inen ayetlere bakın, oku. Ben okuma bilmem, oku. Ben okuma bilmem, oku. Yaradan Rabbinin adıyla mı oku diyor? Allah bu ayette amel edenlerden eylesin. 2925 Cabir'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Haç mevsiminde kendisini haç için gelen insanlara takdim eder ve şöyle derdi. Beni kendi kavmine götürecek bir kimse yok mu? Çünkü Kureyş, Rabban'ın sözlerini tebliğ etmemden beni alıkoydular. Ayla, ayla. Evet. Kardeşlerim, vesselam, Mekke müşriklerinin yapmış olduğu eziyet, sıkıntıdan artık sıkılmıştı. Ve gelen kabilelere hep böyle demişti. Hatta Taif'e gitti. Kureyş'e karşı acaba bana hamile olurlar mı diye. Orada da kendisini taşladılar. Kendisine o kadar eziyet ettiler ki. Mübarek vücudundan akan kanlar ayakkabısının içinden dışarıya taşmaya başladı. O kadar doldu. Cibril dağ meleğiyle geldi. Ey Allah'ın Resulü, şu gördüğün dağ meleği, eğer emredersen bu dağı onların başına çevirecek. Yok, emretmesen öyle kalacak dediğinde, Ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar demiştir. Allah hepimize böyle sabır, tevazu ve dinini anlatmakta hızlı kılsın. İnsan bunları gördükçe, okudukça hem şevki, hem gayreti, hem de teslimiyeti daha da artıyor. 2926 Ebu Sa'id'ten Allah Resulü ve Vesselam Hüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Benim kitabımı okuma ve beni zikretmekten dolayı kim benden bir şey isteyecek durumda olmazsa ben o kimseye isteyenlere verdiğimin en üstünlüğü vereceğim. Allah'ın sözlerinin diğer sözlere karşı üstünlüğü Allah'ın yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir. Evet. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. 2927 Ümmü Seleme annemizden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okurken ayetlerin arasını keser ve dururdu. Yani Elhamdülillahi Rabbil alemin der durur. Rahim der. Sonra tekrar durur. Meleki yevmi din diye okurdu. Yani hep aralarında dura dura okurdu. Yani yetinamların okuduğu gibi okumazdı. 2928 enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Ömer Osman hep durarak okurdu. 2929 enes'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Maide suresinin 45. ayetini ennen nefse bin nefsi velayini bile bileyini diye okumuştu. el bil bilayn 2930 Muaz bin Cebel'den Allah razı olsun efendime Maide suresinin 112. ayetini Hel testetü rabbeke diye okumuştur. Bu da e, okuyuş farklılıkları yani kıraattaki farklılıkları anlatan rivayetler kardeşlerim. 2931 Ümmü Seleme'den Aleyhissalatü Vesselam Kud Suresi 46. Ayetini innehu Amine Gayre Salihin diye okumuştur. 2932 yine aynı. 2933 Ubey bin Kalk'ta Aleyhissalatü Vesselam Keyf Suresinin 76. Ayetini Şeddel olarak قَبْ بَلَّقْتُ مِنْ لَدُنُّ عُضْرًا diye okunmuştur. 2934 Ubeyb'in kalpten Aleyhissalatü Vesselam Keyif Suresi 86. ayetini fi اَيْنِنْ hamiyetin diye okunmuştur. Bu da Keyif Suresinin okuyuş farklılıklarını anlatan bir ayetlerdir. 2935 Ebu Said'de Fedir Savaşı olduğu sıralarda Rumlar da İranlara galip gelmişlerdi. Bu durum müminlerin hoşuna gitti. Bunun üzerine Rum Suresinin birden dördüncü ayet nazil oldu ve bu sayipt müminler Rumların İranlara galip gelmelerine sevinmişlerdir buyurmuştur. Burada ikinci ayette ilk kelime halabet ve oğlubet olarak okunmuştur. Galebet, sonra Ulubet diye okunmuştur. Bu da Rum suresindeki okunuştaki farklılıklardandır kardeşlerim. 2936 İbn Ömer'den bizzat Aleyhisselatü Vesselam'a Rum suresi 54. ayetini Halakakum min dafin diye okudu da Aleyhisselatü Vesselam min dufin buyurmuştur. Dâfin'de okunmuş, min okunmuştur. 2937 Abdullah bin Mesut'tan Aleyhissalatü Vesselam Kamer Suresi 15, 17, 22, 32, 40 ve 51. ayetlerdeki müttekir kelimesini Fehelmin Müzekkir'in şeklinde okunmuştur. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar yani Kur'an yedi harf üzerine okunmuştur. 2938 Ayşe annemizden Ali Selatü vesselam Vakka suresi 89. ayetini Fe rauhun ve rayhanun ve cennete nim diye okurdu. Kardeşlerim Allah izin verirse inşallah bu konuda yedi kıraatta ehil bir kardeşimizi bulup ona güzel bir sohbet etti, kaydedelim. İnşallah bu vakayı buradaki meseleleri daha rahat anlarız. Çünkü geniş bir izahata, geniş bir şeye ihtiyacı olan meseleler. Ben okuyarak geçeyim inşallah dinlemekle ittifa edin. Ama söz sizlere bu meselede ehil olan birini bulacağım inşallah. 2939 Alkame'de Şama geldik. Ebu Terda'nın yanınıza geldi ve aranızda Abdullah bin Mes'ud'un okuduğu şekilde okuyacak kimse var mı dedi. Onlar da bana işaret ettiler. Bunun üzerine ben de evet dedim. O da Abdullah bin Mes'ud'dan "Velleyli izâ yahşa ayetini nasıl okuduğunu işittim?" diye sordu. Ben de bu ayeti "Velleyli Iza yahşa ve, yahşâ, ve Zekeri ve unsâ" olarak okuduğunu işittim. Bunun üzerine Ebu Terda Vallahi ben Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayeti böyle okuduğunu işittim. Oysa bu insanlar benden bu ayeti ve ma halaka diye okumamı istiyorlar. Bundan böyle ben bu insanların bu isteklerine asla uymayacağım buyurmuştur. Aleykümselam ve Ramutullah hoşgeldin. 2940 Abdullah bin Mesut'tan Aleyhisselatü Vesselam bana Zariyat suresinin 58. ayetini inni Ener rezzâku zul kuvvetil metin şeklinde okuttum. Evet. 2941 İmran bin Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam Hac Suresinin ikinci ayetini şöyle okudu. Ve terennâse sukara ve mahum bi sukara" diye okumuştur. Bu uzun bir hadistir. Onu ondan kısaltmış İmam Terimiz'i. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yolculukta Haç suresinin birkaç ayetini okuyor. Ondan sonra arkasından bunu söylemiştir. 2942 Abdullah bin Mesut'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Onlar birisinin veya sizden birinizin falan ve filan ayeti unuttum demesi ne kötüdür. Bana unutturuldu demesi daha uygundur. O halde Kur'an'ı devamlı hatırda tutmak için gözden geçirip müzakere edin. Ha yemin ederim ki Kur'an'ın insanların kalplerinden silinip yok olması bir hayvanın bağından boşanıp kaçmasından daha şiddetli ve daha çabuk. Evet. 2943 Ömer bin Attap'tan Hişem bin Hakim bin Hizam'a uğradım aleyhissalatü vesselamın hayatta olduğu bir dönemde namazında Furkan suresini okuyordu okuduğunu dinledim bir demeye göreyim aleyhissalatü vesselamın bana okutup öğretmediği değişik şekilde okuyordu az kalsın namazda üzerine atılacaktım ama selam verinceye kadar sabrettim selam verince elbisesinden tuttum ve bu okuduğun sureyi bu şekilde sana kim öğretti dedim aleyhissalatü vesselam öğretti dedi. Ben de yanılıyorsun. Vallahi Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sureyi bizzat ben de öğrendim. Fakat sen okuduğun gibi değil dedi. Sonra onu çekip Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına götürdüm. Ey Allah'ın resulü, bu kimsenin Furkan suresini bana öğretmediğin şekilde okuduğunu işittim. Furkan suresini bana okutup öğreten de sizsiniz. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, onun yakasını bırak. Hişam'a oku dedi. Hişam benim duyduğum şekilde okuyuşunu ona tekrar etti. Aleyhissalatü Vesselam, işte böyle indirilmiştir dedi. Sonra Aleyhissalatü Vesselam, bana oku Ey Ömer dedi. Ben Aleyhissalatü Vesselam'ın bana öğrettiği şekilde okudum. Aleyhissalatü Vesselam, işte bu sure böylece indi. Kur'an, yedi okuyuş şekliyle indirilmiştir. Siz bunlardan kolayınıza geleni okuyun buyurmuştur. Allah hepimize öğrenmeyi nasip etsin. 2944 Ubey bin Kaap'tan a.s. Cibril ile buluştu ve ona ey Cibril ben ümmü olan okuması yazması olmayan bir topluma peygamber gönderildim. Bunlar arasında yaşlı kadın, erkek, kız çocuğu hiçbir şey okumamış kimseler var. Onlarla nasıl anlaşacağım? Kur'an onlara nasıl anlatacağım? Dedi. Cibril de ey Muhammed Kur'an yedi okuyu şekliyle inmiştir. Sıkıntı etme, hepsini anlatıp doyuna bilirsin buyurmuştur. Dinde genişlik sağlayan Allah'a hamdolsun kardeşler. Aleykümselamlar. Muhterev Hoş geldiniz. 2945 Ebuhureyri'den Allah rahmetleri ve vesselam. Her kim bir kardeşinin Dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah'a onun kıyamet günü bir sıkıntısını gideri verir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da o kimsenin dünya ve ahirette ayıplarını örter. Kim daralmış bir kimseye kolaylık gösterirse Allah da o kimseye dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kimsenin devamlı yardımındadır. Her kim ilim elde etmek için bir yola girerse Allah da o kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk bir mescitte oturup Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse üzerlerine ilahi huzur iner. Rahmet onları kaplar, melekler onları her yönden kuşatırlar. Her kimin yaptığı işler o kimseyi cennet yoluna gitmeye yavaşlatırsa soyu onu cennete ulaştıramaz. Evet. Rabbim buradaki emirlerle, nehilerle, tavsiyelerle amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Düşünün beşeri münasebetlerde muhakkak ki yaşanan dünyada hepimizin zaman zaman veya her zaman birçok sıkıntısı vardır. Bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala, kim bir kulumun dünyadaki sıkıntısını karşılıksız giderirse, ben onun kıyamet günü bir sıkıntısını gideririm, diyor. Hangimizin ayıbı olmaz ki kardeşlerim? Hepimizin beşer olmamız hasebiyle, birçok zaafları, birçok günahları, birçok ayıp, Allah hepimize gördüğü ayıpları, kusurları örtüp karşılığını Allah'tan isteyenlerden eylesin. Kim diyor bir müslümanın ayıbını örterse Allah da o kimsenin dünya ve ahiretteki ayıplarını örter diyor. Allah bu ahlakla ahlaklananlardan eylesin. Yine kim daralmış bir kimseyi Burada şeyi yok bakın. Burada müslümandı, gavurdu yok kim daralmış bir kimseye kolaylık gösterirse Allah da o kimseye dünyada ve ahirette kolaylık gösterir diyor. Rabbim hepinize mağfiret güzellik, anlayış tevazu, cömertlik nasip etsin. Evet. Kim de diyor Allah'ın diyor dinini öğrenmek için bir yola girerse Allah ona cennetin kurulunu kolaylaştırır diyor. Evet. Ve hangi topluluk bir araya sırf Allah rızası için gelir. Rabbinin dinini öğrenmek için onun kitabını okur. Aralarında müzakere ederlerse işte onlara da diyor ilahi huzur iner. Rahmet onları kuşatır. Melekler onları her yönden kaplar diyor. Her kimin yaptığı işlerde o kimseyi cennet yoluna gitmeye yavaşlatırsa soyu soku onu cennete ulaştırmaz diyor. Allah o ilahi huzur ile rahmetin katladığı, meleklerin onları kuşattığı o topluluklardan eylesin kardeşlerim. Ve hadisin son kısmına dikkat ederseniz, kişinin böyle meclislerden uzak kalması, eşine, çocuğuna, malına yönelmesi, onu cennet yolundan yavaşlatıyorsa, onun ona bir faydası yoktur. Rabbim Hakk'a yönelen, ondan korkan, o İbrahim'in imtihanındaki kazandığı, o imanı Rabbim bizlere de versin. Onun ne eşini, ne çocuğunu oraya bırakması mani olmadı, ne de Allah'ın emrine sırt çevirdi. Yıllarca çocuğu olmadı. Çocuğu oldu, Rabbim kurban etmesini istedi. En ufak bir imtina etmeden onu kurban etmeye İblis eşine yaklaştı, çocuğuna yaklaştı, kendine yaklaştı. Üçü de imtihanı kazananlardan eyledi. Allah cennete giden yolu bizlere kolaylaştırsın kardeşlerim. 2946 Abdullah bin Anur'dan Ey Allah'ım Resulüm! Kur'an'ı kaç günde hatmedeyim? Bir ayda dedi. Benim bundan daha fazla okumaya gücüm yeter dedim. 20 günde dedi. Ben bundan daha fazlasına da güç yetiştirebilirim. 15 günde dedi. Ben bundan daha fazlasına güç yetiştiririm dedim. 10 günde dedi. Ben daha surede dedim. Daha fazla için ruhsat bana vermedi buyurmuştur. Evet. Allah onların hırsını hepimize nasip etsin. Ramazan ayı gelmese hiç kimse hatma aklına getirmesin. 2947 Abdullah bin Amr'dan Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Kur'an'ı 40 günde baştan sona kadar oku dedi. 2948 İbn Abbas'dan adamın biri ey Allah'ın Resulü hangi amel Allah'a daha sevimli dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem konaklayıp yoluna devam eden kişi Kur'an'ı baştan sona devamlı okuyup, Kur'an aleminde yolculuk yapıp konaklayan ve tekrar yeni bir okumayla yoluna devam eden kişinin amelidir dedi. Konaklayıp göçen de demektir dedi. Aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı baştan sona okuyup tekrar başa dönmektir buyurdu. Rabbim evet. bu güzel amelleri işlemeyi hepimize daima nasip etsin. 2949 Abdullah bin Amr'dan Ali vesselam 3 günden az bir zaman içinde Kur'an'ı baştan sona okuyan Kur'an'da ne okuduğunu anlamamış demektir buyurmuştur. Evet. Bir haftadan aşağı Kur'an'ı devamlı okuyan ondan hiçbir şey anlamamıştır kardeşlerim. <gülüyor> 2950 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bilgisiz veya kasıtlı olarak Kur'an ayetleri hakkında konuşur ve hüküm verirse cehennemdeki yerine hazır olsun. Evet. 2951 İbn Abbas'tan Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden yalan yere hadis aktarmaktan sakının. Bildiğiniz ve benim söylediklerimi aktarın. Her kim benim adıma bile bile bir söz uydurur, söyler ve naklederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim de Kur'an'ın tefsiri hakkında kendi görüş varısına uyarak hüküm verirse, o da cehennemdeki yerine hazırlansın. 2952 Cündük bin Abdullah'tan Allah'a şirin aleyhissalatü vesselam, her kim Kur'an ayetleri hakkında kendi görüş ve tahminlerine göre konuşur ve hüküm verirse, doğruya varsa bile şüphesiz o kimse yanılgıdadır, yanılmıştır. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Düşünün kardeşlerim, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine Kur'an inerdi. inen ayetleri hemen ümmetine anlatmak isterdi. Allah Azze ve Celle dilini devreştirme. Onu kalbine edecek biziz. Sonra da onun beyanını sana öğretecek biziz diyor. Yani bir inen bir de inenin beyanı var kardeşlerim. Kitap ve hikmet. Kitabı indiren de Allah. O inen ayeti beyan eden de Allah ama her ikisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmış hem yazılı hem sözlü hem medlu hem de gayrimedlu işte dilini devreştirme diyorsa bir Resul dahi kendine göre bir ayet açıklayamıyor onun beyanını da Allah Azze ve Celle ona öğretiyorsa artık düşünün ben bu ayet hakkında bunu düşünüyorum bu böyledir deyip hüküm veren, insanları ifsad eden insanlar cehennemdeki yerlerine kendilerini hazırlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam dahi bir şey söylemekten imtina edip başını göğe dikiyor. Rabbından bekliyorsa bizlere neler oluyor bilmiyor. İbn-i bir adam geliyor. Ey filan bana şu ayet, şu mesele hakkında bir şey söyler misin diyor. i̇bn Mesud, Allah'ın kitabında bir şey bilmiyorum. Resulullah'ın sünnetinde de bir şey bilmiyorum diyor. Ey şeyh diyor, o zaman sen bir şey söyle. i̇bn Mesud o kadar kızıyor ki, zıplıyor. Adamın sakalından yapışıyor. Ve adam diyor, Allah'ın kitabında bilmediğim, Resulullah'ın sünnetinde bilmediğim bir şey hakkında sen benden nasıl görüş istersindir? Ben bir şey söylesem bu da Allah'ın kitabına ters düşse yarın kıyamet gününde beni hangi yer barındırır? diyor. Allah onların anlayışını bizlere de mesele etsin kardeşlerim. 2953 Ebu Hureyre'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir namaz kılardı o namazda Fatiha suresini okumazsa o namaz eksiktir, o namaz noksandır, o namaz tam değildir. Evet. Yani imamın arkasında Fatiha'yı okumayan namazı yoktur. 2954 Adi bin Hatim'de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler Allah'ın gazaplandığı kimsedir. Hristiyanlar da sapık kimselerdir. Ee, bu hadis uzunca bir rivayet kardeşler Müslüm'deki gelen bir rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, bu gazaba uğrayanlar ve dalalette kalanlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda Fatiha suresindeki ikline sıratal müstakhin, sıratal lezine diye devam ediyor ya ayet Yahudiler diyor Allah'ın gazaplandığı çünkü onlar kardeşlerim ameli bırakıp ilimde ifrata gitmişler, peygamberleri öldürmüşler ve kitaplarını tahrif etmişlerdir ve Allah'ın azabına uğramışlardır. Hristiyanlar ise sapık insanlardır, dalalette kılanlardır. Allah onlara emretmediği halde onlar emretmediği işler icat edip dalalete düşmüşlerdir. Ayet-i kerimede aktarılan budur diyor Hristiyatü Vesselam. 2955 Ebu Musa el-Eşari'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Adem'i yeryüzünden aldığı sekiz çeşit topraktan yaratmıştır. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi sarı, kimi kırmızı, kimi de bunların arasında bir renktir. Kimi yumuşak, kimi sert, Kimi iyi, kimi kötüdür. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak. Kimi verimli, kimi çorak. La ilahe illallah. Bizi bize anlatan o kadar güzel bir hadis-i şerif ki kardeşlerim, kimine baktığımızda siyah, kimine baktığımızda beyaz, kimine baktığımızda sarı, kimine baktığımızda kırmızı renk veya bunların arasında. Kimi hakikaten toprağa kayadan, dağlardan alınmış gibi, o tepeden bakar adama, böyle kartal bakışı gibi. Kimi yumuşak, mülayim, aynı bir verimli ovayı düşünün, ne ekel sana böyle gül gibi açık geldiği gibi. Allah toprağı bereketli olanlardan eylesin. 2956 Ebuhureyde Ali sallallahu Bakara suresi 58. ayeti olan fakat kapısından secde ederek girin ayetini tefsir ederek şöyle buyurmuştur. O gün İsrailoğulları secde ederek değil, Uydukları üzerinde emekleyerek girdiler. Sözü söyle kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Arpa da bir hububat türüdür diye verdiler. Allah onları kahretsin, Allah onlara lanet etsin kardeşlerim. Onlar ayetleri Allah'ın emirlerini hep ters düz ettiler. Hep kibirlendiler. Ve kendilerine göre bir şeyler terennüm ettiler. Rabbim bizleri onların yoluna uymaktan beri buyursun. sesim nasıl? Ben de sanki bir dalgalanma oldu. Günlerde de niye bilmiyorum. Böyle bir donma var. Ses iyi mi? Devam edeyim Ben de hafif bir donma oldu. Sanki şu an açıldı. Allah razı olsun. Heh. 2957 Amr bin Rabia'dan bir yolculukta kapkaranlık bir gecede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan beraberdim. Kıblenin ne tarafı olduğunu bilemedik. Ve herkes kendi tahminine göre namaz kıldı. Sabahleyin duruma aleyhissalatü vesselam'a e aktardığımızda Bakara suresinin 115. ayeti Nereye dönerseniz dönün Allah'ın veçi oradadır ayeti nazil oldu. Evet. Yani kardeşlerim namaz kılacağımızda kıbleye dönmek farzdır biliyorsunuz. Araştırırsınız. Neticede Nereye en sonunda Kanaat etmişseniz oraya Dönersiniz Allah kendisine rahmet etsin Ömer bin Hattab Güneşin doğduğu yere sol omuzunu Battığı yere de Sağ omuzunu verdiğini yönün kıbledir demiştir Evet Doğduğu yerle battığı yeri Tespit edin kıbleyi arama Derdinden kurtulun 2958 bin dokuz yüz elli sekiz İbn Ömer'den Aleyhissalatü vesselam, namazlarını devesi üzerinde devesine tarafa yönelirse yönelsin kılardı. Bu durumda Mekke'den Medine'ye geldi. Yani Kabe'ye arkası dönük vaziyette. Sonra İbn Ömer Bakara yüz on beşinci ayet okudu. Doğu'da Batı'da Allah'ındır buyurmuştur. Yani Deveyle, deve üstünde namaz kılarken deve ne tarafa giderse gitsin namazını bozmamıştır. İlk başlangıcı kıbleye doğrudur. Sonra artık devenin yürüyüşü nereye olursa olsun o namaza zayi değildir. 2959 Enes'ten Ömer, Ey Allah'ın Resulü İbrahim'in makamının arkasında namaz kılabilsek dedi bunun üzerine bakarak 125. ayeti nazil oldu. Öyleyse vaktiyle İbrahim'e ayarlanan yere siz de kendinize ibadet yeri edinin ayeti inmiştir. Kardeşlerim tavaftan sonra hac-i menasikinden birisi makamı İbrahim'le onun arka cihet yönünde iki rekat tavaf namazı kılmak vardır. Bu hac-i menasikindendir. İşte ayet-i bildirilen amel budur. Yani öyleyse vaktiyle İbrahim'e ayarlanan yeri siz de kendinizi ibadet yeri edinin ayetinden maksat Haç'ta o makamı İbrahim'in arka tarafında veya makamı İbrahim dediğimiz yerde iki rekat namaz kılmaktır. Makamı İbrahim e, resimlerde veya birçok görüntülerde dikkat ettiyseniz Kabe'nin kapısına yakın böyle bir sarı ıtırak altın aynı yani sokak lambası gibi inşallah Teşbih tahtamız bir işaret vardır dikkat ettiniz mi o lamba gibi olan sarı şeyin olduğu yer direk gibi yerin olduğu yer makamı İbrahim'dir. 1960 yine Enes'ten Ömer Ey Allah'ın ismini İbrahim'in makamında bir namazgah edilmiş olsaydınız dedim ve Bakara 125. ayeti nazil oldu. 2661 Ebu Said'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara 143. ayetindeki vasatan kelimesini adet, adaletli olarak tefsir etmiştir yani kardeşlerim e, kıyamet gününde Nuh çağırılarak tebliğ ettin mi diye sorulacak o da evet diyecek bu sefer Nuh kavmi çağrılacak. size tebliğ etti mi diye sorulacak onlarsa bize hiçbir uyarıcı gelmedi diyecek bunun üzerine Nuh'a şahitlerin kimler diye sorulacak Nuh Aleyhisselam da Muhammed ve Ümmeti diyecek bunun üzerine sizler getirileceksiniz ve Nuh'un tebliğ ettiğine dair şahitlik edeceksiniz. İşte Allah'ın indirdiği bakara 143. ayetinin tefsiri budur kardeşlerim. Yani vasat kelimesi orada adaletli demektir. Allah bizi o vasat ünletten kılsın. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. 1962 Beradan Allah Resulü ve Vesselam Medine'ye geldiğinde 16 veya 17 ay kadar Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Fakat kendisi Kabe'ye yöneltilmesini çok isterdi. Sonra Allah Bakara 144. ayeti indirdi. Böylece Ali Selametine sana Kabe'ye yöneltildi. Bunu kendisi de çok arzulamaktaydı. Bir şahıs Ali Selametine sana Kabe'ye yöneltildi. Bunu kendisi de çok arzulamaktaydı. Bir şahıs Ali Selametine sana Kabe'ye yöneltildi. Bunu kendisi de çok arzulamaktaydı. Bir şahıs Ali Selametine Bunlar beyt e doğru namaz kılmaktaydı. İkinci namazının rükundayken o şahıs kendisinin Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığını ve kıblenin Kabe'ye çevrilmiş olduğuna şahitlik ederim diye arkalarından konuştu. Bunun üzerine onlar rüküden kalkmadan oldukları halde Kabe'ye doğru döndüler. Allah onların hızlarını, onların itikadlarını Onların imanlarını bizlere de nasip etsin kardeşlerim. Neden? Nasıl? Doğru? Yanlış? Hiç analiz etmeden hemen iman ediyorlar. İşte dinleme, itaat, cihat, hicret, cemaat emirleri var ya, bunları Rabbim sırasıyla tutmayı nasip etsin. Dünkü işlemiş olduğumuz hadisi hatırlayacak olursanız, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, Zekeriya oğlu Yahya'ya Allah beş şey emretti diyor. O beş şudur diyor. Allah'a şirk koşmayın. Hatırladınız mı? Bunun da misali diyor. Sizin diyor bir köleniz. İşte ev, işte iş. Çalış, kazan, şurada yat. Ücretini gel öde, seni azat edeyim deseniz. O da sizin işinizde çalışsa verdiğiniz yerde yatsa ücretini götürüp bir başkasına ödese bundan memnun olur musunuz diyor işte şirkin misali budur diyor size diyor namaz kılmanızı emrederim diyor size orucu emrederim diyor ve size sadakaya emrederim diyor hatırladınız mı sadakanın misalini anlatırken ne diyor biriniz diyor esir edilse elleri arkadan bağlansa tam boynu vurulacağı zaman malını ver de kurtul deseler o da verilip kurtulsa işte sadakanın misali budur diyor size Allah'ı çok çok hatırlamanızı tavsiye ederim diyor neden? bunun misalini nasıl veriyor kardeşlerim sizi diyor bir düşman takip etse ve ondan kaçıp bir kaleye sığınsanız, kendinizi ondan korusanız, aynen kişinin de diyor Allah'ı anması, şeytandan aynen o kaleye girip, korunma, sığınması gibidirdir. diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu sözün nakabinde, ben de size beş şey yapıyorum diyor. Dinlemek, itaat, cihad, hicret ve cemaat. Rabbim bunu tutanlardan eylesin kardeşlerim. Bakın burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 16-17 ay ayetle tescil edilmediği halde mescidi Aksa'ya doğru namaz kılemli vardır. Bugün peygamberin sözlerini kabul etmeyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin vahiy olduğuna inanmayan o aşağılık topluluklara bakın burada tokat gibi bir cevabı vardır. Çünkü 16-17 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıl emri peygamberin dilinden Allah'ın emriylendir. Sonra biz senin diyor ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık hoşlanacağım bir kıbleye nerede olursam ol Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri ayetle tescit edilmiş ve tescil edilen bu ayette bakın ne diyor sana iman edenle etmeyeni topuğunun üzerinde geri dönenle dönmeyen ayırt etmek için bir imtihan kıl. yani inananla inanmayanı, müminle kafirin arasındaki bir imtihandır bu Allah bu imtihanı kazananlardan eylesin kardeşlerim vahyin sözlü ve yazılı olanı İkisi de bir bütündür. Bunları birbirinden ayıran ancak cehenneme ayırır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman eder, ettikleri gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakır cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüş yeridir. diyor. Hüda kitap. Beyan sünnettir kardeşlerim. Kitap ve sünnetin temizlemediğini ne temizliyormuş? Ateş değil mi? Allah ateş de değil, cennetin o nehirlerinde temizlenenlerden eylesin bizleri. Bakın o sahabeler, yani hüda beyan olduktan sonra, o müminlerin iman ettiği gibi diyor. Rukudalar, arkalarından bir ses, ben şehadet ederim ki, Allah Resulü'nün arkasında namaz kıldım. O namazı mescidi Aksa'ya doğru kıldı dediği halde adamı görmüyorlar bakın. Sadece şehadetini, sesini duyuyorlar. Rukudayken oldukları gibi nereye dönüyorlar? Nereye? Nereye söylenmişse oraya değil mi? Allah gelen emirleri kayıtsız şarsız hayatına geçirenlerden eylesin. Kurtuluş ancak böyle kardeşlerim. 2963 i̇bn Ömer'den Onlar sabah namazının rukundaydılar buyurmuştur. 2964 i̇bn Abbas'tan Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye yöneltildiği zaman Abbas, Ey Allah'ın Resulü Beyt-i Maktis'e doğru namaz kılarken ölüp giden kardeşlerimizin durumu ne olacak? Evet. Allah onların hıslahını bize de versin. Sordukları soruyu görüyor musunuz? Bunun üzerine Allah Bakara suresinin 143. ayetini inzal etti. Allah sizin imanınızı ve önceden Kudüs'e dönerek kıldığınız namazları boşa götürecek değildir. Evet. Şimdi aslında şerhe girdikçe meseleler uzuyor. Sünnette Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıl emri yok diyenlere bakın burada ayette Allah sizin imanınızı ve önceden Mescid-i Aksa'ya doğru dönerek kıldığınız namazları boşa götürecek değildir ayetiyle sünnetin vahiyliği de burada tescil oluyor kardeşler. Tabi anlayana iman edene. 2965 Urve'den. Ayşe annemize Safa ile Merve arasında say yapmayan kimseye bir şey gerekmez. Bu sebeple orada say edemez isem aldırış etmem dedim. Bunun üzerine Ayşe "Ey kız kardeşimin oğlu, ne kötü söz söyledim. Ali selamet ve selam ve Müslümanlar say etmişlerdir. Ancak cahiliye döneminde müşellel denilen yerdeki menat putu için ihrama girenler Safa ile Merve arasında say yapmazlardı." Bu yüzden Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bakara suresi 158. ayetini indirdi. Hac ve Umre maksadıyla Kabe'ye gelenlerin Safa ile Merve arasında gidip gelmelerinde sakınca yoktur. Mesele senin de dediğin gibi olsaydı Allah Safa ile Merve arasında gidip gelmekte bir sakınca yoktur duyurmazdı. 2966 Asım bin Ahverden, Enes bin Maliye Safa ile Merve'den sordum. O da Ayşe annemizi dediğini demiştir. Kardeşlerim, bu da hacim menasikindendir. Kişi ihrama girer, niyetlenir ve kabeyi görene kadar telbiyede bulunur. Kabeyi gördüğünde telbiyeyi keser ve hacir al taşının hizasında ona istilem eder ve yedi kere tavaf eder. Sonra makamı İbrahim'de iki rekat namaz kılar. Sonra Safa ile Merve arasında dört gidiş, üçte geliş yani say vardır. Gidiş gelişe say denir. Sonra saçını kestirir. İşte bu da haccın veya ümrenin menasiklerindendir. Burada da ayet-i kerimede Safa ile Merve Allah'ın insanlara sunduğu sembollerden birisidir. Her kim haç ve ümreye giderse diye Bakara 158. ayetin manası budur. Bu aynı zamanda kardeşlerim, dünkü sohbette de bir kısmını dile getirdim hatırlarsanız. İbrahim hanımını ve çocuğunu getiriyor. Bugünkü Kabe'nin inşa edilmeden bomboş, ıssız olduğu bir ortama bırakıyor. Hacer annemiz İsmail'i oraya bırakıyor. Gelen giden var mı ki diye şöyle bir tepeye doğru çıkıyor. Hızlı hızlı çıkıyor. Sonra İsmail'i gördüğü için yavaş yavaş aşağı iniyor. Bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor. Ve İsmail de oynadığı yerde bakıyor, bir su çıkıyor. Hacer annemiz hemen önünü böyle kapatıyor. Yani bir havuz gibi olsun da oradan içelim diye. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer diyor anneniz diyor önünü kapatmasaydı zemzem diyor e, koca nehir gibi çağlayıp akacaktı diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Safa ile Merve e, kıssası ta oradan gelir. 2968 Beradan Aleyhisselatü Vesselam ashabı oruç ilk farz olduğunda şöyle yapardı. Oruçlu kişi iftarını açmadan uyuyakalırsa gecesinde de akşama kadar gündüzünde de bir şey yemezdi. Hayspin bin Sırmı oruçluydı. İftar zamanı gelince hanımına geldi. Yanında bir şey var mı dedi. O da hayır dedi. Fakat sana biraz yiyecek bir şeyler arayıp bulayım dedi. Hanımın yanına gelince gün boyu çalışıp yorgun düşen kocasını uyumuş olarak buldu ve yazık oldu sana dedi gün yarıya gelince kays bayılıp düştü. Durum Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıldı. Bunun üzerine Bakara 187. ayeti indi. Müslümanlar bu ayete çok sevindi. Ve gecenin karanlığından tam yerinin aydınlığı fark edilinceye kadar giyip için ayeti indi. Kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. Bizlere kolaylık sağlayan Allah'a hamdolsun orucun ilk farz olduğu zamanlara baktığımızda o zaman kişi eğer ikinciye kadar böyle durur durur acıktığında hemen kefaret verirdi orucu bozardı. İlkinden böyleydi. Sonra bu kalktı. Yine ilk zaman oruç Ramazan ayında da evli olan insanlar eşleriyle cinsi münasebette bulunamazlardı. Allah sizin buna güç yetiştiremeyeceğinizi bildi de size kolaylık ihsan etti deyip Ramazan gecelerinde yine bunu serbest kalmış. Yine ilk zamanlarda kardeşlerim iftar zamanı kişi iftarı kaçırır, yiyemezse ertesi günün ta iftarına kadar sahurda bile bir şey yiyemezdi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala indirmiş oldu ayetiyle bunu da kaldırmış ve Rabbimiz bize kolaylık sağlamıştır. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Yani bu da nasih ve mensuh dediğimiz meselelerdir. Tabi ilk indiği zamanlar. İlk emirlerde yani oruç farz kılındığında birisi gücü yetmediğinde tabi Bakara suresini okusana. Onların şeyhı bunlar. 183'ten 187'ye kadar. Tabi. Aleyküm selamlarım. Aleyküm 2970 Adi binatimde Bakara 187. ayeti nazil olunca siyah ve beyaz iplik meselesini Aleyhisselatü Vesselam'ın gecenin karanlığından gündüzün beyazlığının seçilmesidir buyurdu. 2971 yine aynı kardeşlerim abi yastığının kenarına siyahla beyaz iplik koyuyor onu ayırt edinceye kadar ift, sahuru geciktiriyor. Mescide geldiğinde hem sahuru kaçırmış hem de namazı kaçırmış oluyor. Ey Allah'ın Resulü ben yastığıma siyahla beyaz ki koydum ama bir türlü anlayamadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gülümsüyor. Senin yastığın elneymiş. elliymiş geceyle gündüzü içine vermiş diyor. Yani siyah ile beyaz mağda neymiş? Gece ile gündüzün birbirinden ayrılmasıymış. Evet. Tefsir üstadlarına duyurulur. Kendilerini Ebul Ala veya Hüccetil İslam görenler var ya bakın adi Arap, sahabe Arapçası, mükemmel olan hatta ilim ehlinden olan birisi siyahlan ile beyaz anlayamamış kime sormuş Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki Kur'an'ı kendi kafasına göre Arapçasıyla, ilmi tecrübesiyle anlamaya çalışan insan her zaman hata yapmaya mahkumdur. O gelen vahye peygamberin sözüne, peygamberin beyanına mahkumdur. Allah Kur'an'ı sünnet bütünlüğüyle anlamayı nasip etsin. 2972 Eslem Ebu İmran et Tucibi'den Rum şehri olan İstanbul'daydık. Rumlar karşımıza büyük bir ordu çıkardı. Onlara karşı Müslümanlardan bir o kadar veya daha fazla asker çıktı. Mısırların başında komutan olarak Utbe Ukbe bin Amr vardı. Ordunun komutanı ise Fadal bin Ubeyd'ti. Müslümanlardan bir asker Rumların safına hücum ederek onların arasına girdi. Askerler Subhanallah diye bağırdılar. Bu kimse kendi eliyle kendini tehlikeye atıyor. Bunun üzerine Ebu Eyüp onlara atılarak şöyle dedi. Ey insanlar! Siz bu ayeti öyle mi yorumluyorsunuz? Yani Bakara 195. ayet kardeşlerim. Bu ayet biz ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Allah İslam'ı güçlendirip Yardımcılarını çoğaltınca, bizler peygambere duyurmadan birbirimize pek çok malımızı heder edip tükettik. Mallarımızla ilgilenmedik, Allah İslam'ı güçlendirmiş, yardımcılarını çoğaltmıştır. Artık bizler mallarımızın başına oturup, onlarla meşgul olsak, ihmal ettiğimiz şeyleri telafi etsek dedik. Allah bizim bu sözümüze karşılık olmak üzere, Allah yolunda size verilenlerden bol bol harcayın. Böylece size cennet kazandıracak imkanı hazır bulmuşken onu kullanmayacak kendi elinizden kendinizi tehlikeye atmayın. Buradaki tehlike malların üzerinde oturma, onları çoğaltmaya ve ıslah etmeye çalışma. Allah yolunda cihadı terk etmektir. Evet kardeşler, Kendi elinizden kendinizi tehlikeye atmayın. Ayetindeki tehlike diyor Ebu Yübel Ensari Malları üzerine oturma, onları çoğaltmaya çalışma, Allah yolundaki mücadeleyi terk etmedir. Evet. Rabbim hakkıyla anlamayı nasip etsin. 2973 bin üzreden tüm benliğimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu ayet benim hakkımda nazil oldu. Bakara 196 Ama içinizden hasta olan veya başında rahatsızlık olan kimse Bu yüzden daha önce tıraş olursa Oruç tutarak veya sadaka vererek Veya kurban keserek Özgürünü karşılayacak bir şey yapmalıdır Kavp diyor ki İhramlı olarak Hudeybiye'ye peygamber aleyhisselamla geldim Müşrikler yolumuzu kesti Bizi muhasara ettiler Ve Kabe'ye bırakmadılar Benim saçlarım kulak memesine Kadar uzamıştı O derece bit vardı ki yüzüme dökülmeye Başladı Ali sallatü vesselam bana uğradı ve saçındaki bitler seni rahatsız ediyor olmalı dedi. Ben de evet dedim. Ali sallatü vesselam saçını sakalını tıraş et ve ipek elbise giy dedi. Bu ayette bunun üzerine nazil oldu. Evet kardeşlerim. insan rahatsızlandığında, bitlendiğinde dinin emirlerinden ona meselelerde de ihlal edebilir. Buna ihlal denmez. Kağıp gidiyor. Saçını, sakalını tıraş ediyor. İhram elbisesini çıkarıyor. ipek giyiniyor. İpek biliyorsunuz erkeğe haramdır. Ve üç gün arka arkaya oruç tut, bu da bunun kefaretidir. Diyor. 2974 yine aynı. 2975 Abdurrahman bin Yağmur'dan Allah ve Vesselam haç arafattır, haç arafattır, haç arafattır, mina günleri ise üç gündür. Ve arkasından bakara iki çok diyor kardeşlerim. Kim iki gün içerisinde mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim de geri kalırsa yolunu Allah ve kitapla bulduğu takdirde günaha girmemiş olur. Fecir doğmadan önce Arafat'a yetişen kişi hacca yetişmiş olur. Evet. Kardeşlerim, aslında bütün hadis kitapları Kur'an-ı Kerim'in tefsirleridir. Eğer bir tefsir kitabı almak istiyorsanız bir hadis kitabını alıp okumanız yeterlidir. Müsteşliklerin, Yahudilerin, Hristiyanların, Allah düşmanlarının neden hadislere düşman olduğunu anladınız mı? Hadis kitapları okunmazsa herkes istediği gibi anlar, istediği gibi konuşur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini okuyup da bunları anlamaya çalışan insan hep bir ayetin tefsiri olduğunu ve ayetlerin tefsiri mahiyetinde olduğunu anlar. Bütün hadis kitapları hemen hemen hepsi tefsir kitaplarıdır. 2976 Ayşe annemizden. Allah'ın Resulü Hanı sallallahu aleyhi ve sellem Bakara 204. ayet hakkında Allah en fazla kızı hoşlanmadığı insan düşmanların en yaman olan konuşmasını dini elbise büründüren kimsedir buyurmuştur. Evet. Rabbim böyle hallere düşmekten bizleri berebiliriz arkadaşlar. Dilini hakta kullanan Hakk'a anlatan, Hakk'a davet edenlerden kız 2977 Enes'ten Yahudiler kadınları hayız gördüğü zaman onlarla bir arada oturmaz, yemez, içmez, evlerde onlarla birlikte olmazlardı. Aleyhisselatü Vesselam kendisine bu soru sorulduğunda Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Bakara 222. ayeti indirdi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onlara kadınlarla bir arada yemelerini, içmelerini, cinsel ilişki dışında beraber olabileceklerini emretti. Bunun üzerine Yahudiler her konuda bize muhalefet ediyor dediler. Abbad bin Bişir ve Usaid bin Hudayr aleyhissalatü vesselama gelerek durumu ona bildirdiler. Ve muhalefet etme tamam her konuda olsun diye faizliyken iken. Eşlerimizden cinsel ilişkide bulunabilir miyiz diye sordular. Allah Resulü an İsrailî ve o kadar kızdı ki yüzü birden değişti. Biz ikimize de kızdığını anladık. Halkıp giderken Ali İsrailî ve bize süt gönderdi. Ali İsrailî ve peşlerinden bir adam gönderip onlara bu gelen hediye sütten içirdi. Böylece bize kızmadığını anlamış olduk. Evet. 2978 Muhammed bin Abdul Abdurrahman bin Mehdi vasıtasıyla Hammad bin Seleme'den Sabit'ten o da Enes'ten İbn Ebu Ömer Sufyan vasıtasıyla İbni Münkedir'den ve o da Cadr'den. Yahudiler şöyle derlerdi: Kişi karısına arkasından yaklaşıp cinsel ilişkide bulunursa ve bir çocuğu olursa o çocuk şaşırır. Allah azze ve celle bunun üzerine Bakara Suresi'nin 223. ayetini indirdi. Kadınlarınız sizin için tarlanızdır. Bu yüzden tarlanıza nasıl isterseniz öylece varın ayetini indirmiştir. Yani bölgeden, yoldan buyurmuştur. 2979 Müsellemeden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bakara Suresi'nin 223. ayet hakkında yani tek yoldan dilediğini şekilde buyurmuştur. İki bin dokuz yüz seksen İbn-i Ömer Ali Vesselam'a gelerek mahvoldum. Aleyhisselatü Vesselam seni mahveden nedir ya Ömer dedi. Ömer bu gece binitime ters bindim. Yani hanımımı arkadan önüne yaklaştım dedi. Aleyhisselatü Vesselam ona karşılık vermedi. Bakara suresinin 223. ayeti nazil oldu. ve vesselam önden yaklaş veya öne arkadan yaklaş. Ancak makat deliğinden ve hayız halinde eşine yaklaşmaktan sakın buyurmuştur. Kardeşlerim Allah hepimize anlayış, güzellik versin. Rabbim Sübhanahu ve Teala dindeki emir ve nehilerini her meselede genişlikle bildirmiştir bizlere genişlik sağlayan Allah'a hamdursun. Bu ayetlerin nurru sebebine baktığımızda o zaman Mekke'deki inanan toplulukları eşleriyle cinsi münasebet yapacaklarında onları çırılçıplak soyar sevişmeden onlarla cinsi münasebette bulunmazlardı. Medine'de ise Yahudiler hakimdi. Yahudilerse kadınlarıyla cinsi münasebet yapacaklarında vücutlarını soymazlar ve kadınları afbürün aynen bir hayvan gibi durur. Kişi de arkadan gelir cinsim münasebet yapar giderdi. Mekke'dekiler Medine'ye hicret edince ve orada da İslam yayılınca oranın kültürüyle Mekke'nin kültürü çakışmaya başladı. Ve Mekkeli bir erkek Medine'li bir kadınla evlenince birçok müşkülaktar gündeme geldi. Ve bu peygamberin meclisine kadar geldi. Ve Allah Azze ve Celle de bu ayetleri indirmiştir. Eşleriniz sizin tarlanızdır. Onlara istediğiniz gibi varın. Ama cinsi münasebet olan bölgenin yerdendir. Kim eşine tersten yaklaşır veya haizliyken yaklaşırsa o Allah'ın dinine küfür Meseleleri inmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Maalesef Muhammed ümmetiym deyip de öyle topluluklar, aşağılık insanlar türemişlerdir ki mesela şia dediğimiz topluluklar vardır. Allah onları kahretsin. Kadınlarına hayırlı arkadan yaklaşmayı helal görmüşler. Mutayı helal görmüşler. Ve zinayı çoğaltmışlardır. Allah onları kahretsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim kadınla dübürden yaklaşırsa o kafir olmuştur derken onlar bunu elan görmüş, caiz görmüşlerdir. 1981 Makıl bin Yeser'den Makıl Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kız kardeşini bir Müslümanla evlendirdi. Bu kadın o kimse yanında belli bir sure kaldı. Sonra o kişi bu kadını bir talakla boşadı. Bekleme suresi doluncaya kadar da ona müracaat etmedi. Sonra kadın o adama, o adam da kadına istek duydu. Pek çok ile beraber o da o kadını istedi. Makıl ona, ey şaşkın adam ben sana onu verdim. Seninle evlendirdim, sen onu boşadın. Vallahi sana ebediyen bir daha dönemez. Senin onunla bir alakan kalmamıştır dedi. Allah Azze ve Celle ise bu erkeğin o kadına, o kadının da bu erkeğe ihtiyacı olduğunu bilmekteydi. Bu yüzden Bakara 232. ayetini indirdi. Eşlerinizi boşadığınızda, bekleme surelerde sona erdiğinde, kocalarıyla örfe uygun, güzelce anlaşmışlarsa onlara engel olmayın. Bu Allah'a, vahiret gününe inanan, her biriniz için bir uyarıdır. Ve sizin için en erdemli ve en temiz yoldur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Makıl bunu işitince, Rabbımı dinleme ve boyun eğmek vazifemdir. Sonra eski kocasını çağırdı ve seni evlendirip ikramda bulunacağım demişti. Evet. Allah hepimize rahmet etsin. Adam karısını dövüyor, hatta kolunu kırıyor. boşur. Sonra tabi aradan bir zaman geçiyor. Ee, tekrar ikisi de birbirine istek duyuyor. Evlenmek istiyor. Bu da kardeşine geldiğinde tabi kardeşine zulmettiğini, dövdüğünü bildiği için ona vermiyor. E şaşkın şaşkındır. Ben sana onu verdim, seninle evlendirdim. Sen sonra eziyet ettin, zulmettin, boşadım diyor. Bir daha sana bu kızı vermem diyor. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın emri inince hayhay hay diyor. Bize dinleme itaat düşer deyip onu tekrar ona ne yapıyor? Geri veriyor. Allah hepimizi ihlaslı bir şekilde huşuyla boyun eğenlerden eylesin. Kardeşlerim, nikah işinde insanlar öyle hale gelmişler ki üç şeyin şakası da olmaz ciddisi de ciddi şakası da şaka ee, derken insanlar nikahla öyle oynar hale gelmişler ki sırf kendi çıkarları için kendi eşlerini boşayarak bir yerlerden bir rant bir çıkar elde edebilmek için anlaşmalı evlilikler yapıyorlar. Bunlar Allah'ın kitabında olmayan şeylerdir. Aynen İbn-i Mesud'a birisinin gelip ben karımı 3 talakla boşadım. Ne yapayım diyor. Vallahi diyor bizim dinimizde üç talak var. Ben bunu bilmiyorum diyor. Bir şey söylesen be adam diyor. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi ben ne yapayım diyor. Git kime sorarsan sor diyor. 2982 Ayşe annemizde. Ayşe kendisi için bir musaf yazmamı bana emretti ve Bakara 238. ayete geldiğimde beni haberdar ettirdi. Bu ayete geldiğimde kendisine haberdar ettim. Bu ayeti bana namazları, orta namazı, ikindi namazına devam edin ve Allah'ın huzuruna işten bir bağlılıkla durun diye yazdırdı. Ve bunu Ali Sallallahu Aleyhi ve böylece işittim buyurmuştur. 2983 Semura bin Cündüp'ten Aleyhissalatü Vesselam orta namaz ikindi namazıdır buyurmuştur. Yani ayeti kerimede orta namazdan kasıt ikindi namazıdır. Vardır ama ben bilmiyorum. Ben dinde üç talak biliyorum. 2984 Ubeyde Es Selmani'den Ali kendisini Ali vesselamın Hendek Savaşı günü şöyle dediğini aktarmıştır. Allah'ım güneş batıncaya kadar orta namazdan ikindiden bizi meşgul ettiklerinden dolayı olmuşlukların kabirlerini, evlerini ateşle doldur. 2985 Abdullah bin Mes'ud'dan Ali Selatü vesselam orta namaz ikindi namazıdır buyurmuştur. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Ee, bu ve birkaç tane rivayet var. Müslim'de de gelen, Buhari'de de gelen. Ali sallallahu aleyhi ve ya da üç sefer savaştayken 4 vakit, 3 vakit namazı savaşın şiddetinden dolayı kılamamış ve gece kaza etmiştir. Bu rivayetli gören, bu rivayetleri gören insanlar İslam'da kaza namazının olduğunu söylerler ve delil olarak bunu getirirler. Allah Azze ve Celle Nisa 101, 102 ve 103. ayetleri indirerek savaş anında bile namazını terk etme, ordunu ikiye böl, bir kısmın namazı seninle kılarken bir kısmı silahlarından beklesinler. Bir rekat onlara kıldırdığında onlar geri geri gelsin, öbürleri öne gelsin ve onlara namazını kıldır demiştir. Yani inen bu ayet Artık savaş anında bile namazın terk edilmeyeceğini bir delilleridir. Allah hepimize mağfiret etsin. İslam'da namazın terki yoktur kardeşlerim. Kim namazı terk ederse o müşriktir, kafirdir, münafıktır, İslam'dan nasibi yoktur, ölürse mirasçı kalamaz, Firavun'la, Haman'la, Harun'la haşredilecektir gibi naslar gelir. Allah hakkıyla bunu tutanlardan eylesin. Ama buradaki kaza biliyorsunuz Ali Selatü vesselamın zamanında meseleler oldukça hükümler peder peyiniyordu. Bu hükümler de bunlardan bir tanesidir. Yani burada Allah onlara kahretsin, Allah onları lanet etsin. Bizleri şu namazdan alıkoydu demesi, namazı sonradan kaza etmesi namazın kaza edileceğinin delili değildir. Çünkü daha sonra bunun hükmü inerek Savaş anında bile namaz terk edilebilmemiştir. 2986 Zevit bin erkam'dan Hanis Salahuddin'in zamanında namazın ilk farz olduğu günlerde namaz içinde oturup konuşur muhabbet ederdik. Bakara suresi 238. ayet nazil oldu da biz namazda susmakla emredildik. Evet. Eskiden diyor, Mişkinde de diğer şeylerde de izah ettim hatırlarsanız ve Vesselam namaz kıldırırken sahabeler arkada oturur muhabbet edilermiş namazın içinde. İlk zaman bakın hep böyle alıştırılmış. Daha sonra Bakara suresinin 238. ayeti iniyor. Namazda namazdan başka meşguliyet yoktur ayeti iniyor da artık her şey kaldırılıyor kardeşlerim. 2987 Beradan. Bakara 267. ayet hakkında şöyle demiştir. Başkalarına vermek için özellikle kötü olanı seçmeyin. Bu ayet biz ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Hurmalarımız vardı. Herkes hurmalarından az veya çok durumuna göre getirirdi. Bir kimse bir veya iki salkımın yanına gelir, değneğiyle ona vurur, yaş ve kuru düşen hurmalardan yerdi. Hayırda gözü olmayan bazı kimseler de vardı ki bunlardan biri üzerine kötü ve değersiz hurmalar bulunan bir hurma dalını veya kırılmış hurma dalını getirip mescide asardı. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Bakara 267. ayeti indirdi. Ey iman edenler kazandığınız güzel şeylerden ve topraktan sizin için bitirdiğimiz ürünlerden başkaları için harcayın. Özellikle kötü olanı seçmeyin. Gözünüzü yummadan alamayacağınız şeyleri mi bağışlıyorsunuz? Aleyhisselatü Vesselam, sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa, onu gözünü yumarak ve utanarak alır. Bundan sonra biz, elimizde bulunan ürünlerin en iyisinden getirir olduk. Aleykümselam ve Rabbimselam Evet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Öyle insanlar gelir ki, Kur'an alırlar. Ellerinde bir Kur'an'ı sarmışlardır, sarmalamışlardır bir beze. Hocam bunu bir camiye koysak olur mu? Niye diyor? İşte eskidi, sayfaları yırtıldı, okuyamıyoruz. E be adam, cami eski Kur'an'ın konacağı bir yer mi? Al yeni gıcır gıcır oraya koy da senin okuyamadığını bir başkası nasıl okusun? Hocam diyor, hiç düşünmedim ben bunu diyor. Allah sizin güzel, hoşunuza giden, aynen bu ayetin muhatabı olduğu gibi sizden birine verilen bir şeyin diyor benzeri verilmiş olsa insan diyor gözünü yumar, utanarak alır değil mi diyor. İşte diyor, biz bu ayetten sonra bir şey vereceğimizde elimizdekinin en iyisini verir olduk diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Hayır da amel edenlerden eylesin kardeşler. Kendi nefsine yakıştırmadığını hiç kimseye yakıştırmasın. Ve ayet kerime de de diyor ya, siz sevdiğiniz şeylerden Allah yoluna infak etmedikçe gerçek iman etmiş sayılmazsınız diyor. 2988 evet. Abdullah bin Musa, Ali silahı vesalam. olma şeytanın vesvese vermesi meleğin de ilham etmesi vardır. Şeytanın vesvesesi kötülüklere götürme ve gerçekleri yalanlatma. Meleğin ilhamı ise hayırlara götürüp hakkı doğrulatmak. Kim hayırlara yönelmeyi ve hakkı doğrulamayı vicdanında bulursa bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de vicdanında şeytanın vesvesesini bulursa taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sayısın. Sonra Ali Silahattin Resulullah Bakara suresi 268. ayeti okudu. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve size cimriliği emreder buyurmuştur. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şeym lak kayd ediyorsunuz. Ee, Sünnettirimizi seslendiriyor değil mi? Efendim, Buyurun. Allah razı olsun kusura bakmayın. Amin. Estağfurullah. Burada bizim bir Ahmet olacak. <gülüyor> Mustafa Kocanın oğlu Ahmet Koca kitap verir var? Evet. Yan yan taraftan, yan karakterler güyasta buluşur. O zaman gitti mi onlar? Ahmet. Nereni? Ya da kaç senedir görmüyünüz. Mahmut olabilir mi oğlum? Mahmut Bey evet, Mahmut. Eee babası Mah... Mustafa'ydı gitti. Heh, o gitti yelekti. gitti. Ee, Mahmut e, burada tutunamadı. Eşiyle ayrıldı. Başına birçok işler geldi. Sonra biraz dişliyi sıyırdı. E, i̇şleri yolunda gitmedi. Dükkanı sattı. Ondan sonra Celalettin Ada diye biri geldi. Ondan da kafayı sıyırdı. ilahi adı altında böyle zıp zıppır, zıppır söyleyenlerden. O da fazla tutunamadı. Gitti. Ondan sonra gene bir böyle bir Birisi geldi. Neydi? O da durma. Mahmut böyle. neye gitti? Vallahi Mahmut'u en son arkadaşlar söyledi. Böyle kedilerle oynuyormuş. Şuralarda bir yermiş. Arkada nurcuların... Ama siyirdi diyorsun. Bildiğim kadarıyla siyirdi. Allah Allah. Hanımından, çocuğundan falan ayrıldı. Buralardaymış valla yazık. Şu arkada bir nurcuların bir evi var. Oralarda kaldığını falan söylüyorlar. Şu aşağıda, şu Arapçanın tam altında bir tespihçi var, boncukçu. Bunlar bilir. Onlar arasına haber veriyor. Benim zaten evet. Dedim acaba buradaysa bir şey yapayım. Bir yorum düştü de efendim. Evet. Arkadaşlar aşağıda parçol satanlar var mı ya, şalvar satanlar? Benim tam altımdaki var. Açtıysa. Evet. Açtıysa benim ha, tam altımdakimde var. Şuna bakmayın. var. Estağ, estağfurullah. Allah size hadafi etsin. Amin, amin. E, Selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Sen emekli bir baş müfettişim var. Hakkı da görev müdürüyor bize. Selam. Müfettişim. Babasıyla konuşulduk. Onun mükemmel diye bizim müfettiş bir kiracısı vardı. Yeni malet okuyorlardı. Oradan tanışıyoruz. Düzenleri iyiydi. Allah'ın akıbetimizi haydi eylesin efendim. Düzeni son adam bozdu onlar. Evet efendim, evet. Hayırlısı. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. 2989 Ebu Kureyre'de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey insanlar! Allah temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretmiştir diyerek Müminin Suresi 51. ayet okudu. Siz ey peygamberler dünya hayatının temiz ve meşru nimetlerinden payınızı alın. Doğru ve dürüst işler işleyin. Çünkü ben sizlerin ne yaptığınızı eksiksiz bilenim. Ayrıca Bakara 172. ayeti de okudu. Ey iman edenler size rızık olarak sağladığımız iyi şeylerden nasiplenin. Allah'a şükredin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız. Ebu Kureyre dedi ki Aleyhissalatü Vesselam bir adamdan bahsetti. Uzun seferler yapan, saçı dağınık, eli yüzü toz toprak içinde olup, elini uzatıp, Ya Rab, Ya Rab diyerek dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, devamlı haramla beslenmiştir. Böyle birinin durası nasıl kabul edilir? Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yediğini içtiğine, giydiğine dikkat eden, temiz iffetli olanlardan eylesin kardeşlerim. Çünkü ayet-i kerimede o peygamber size temiz ve güzel olan şeyleri helal, pis ve mundar olan şeyleri haram kılar diyor. Helala harama dikkat eden bir insanın da dini de, namusu da ne yapar? Korunmuş olur. Bunlara dikkat etmeyenin ne dini kalır, ne namusu kalır, ne duası kabul edilir, ne de amelleri makbuldür 2.990 Ali'den <gülüyor> Bakara Suresi 284. ayeti aklınızdan geçeni açıklasanız da gizleseniz de Allah mutlaka hesaba çekecektir ayeti nazil olunca bu bize çok ağır geldi kendi kendimize birimiz içinden bir şey geçirecek bunun hesabı kendisine sorulacak Neyin bağışlanıp neyin bağışlanmayacağını bilemeyeceğiz dediler. O ayetten sonra Bakara 286. ayet de bu ayetin hükmünü kaldırdı. Allah hiç kimseye taşıyabileceğinden daha fazlasını yükleyemez. Kişinin yaptığı her iyilik kendi yararına, her kötülük de kendi zararlıdır. Evet, Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Bu ayet indiğinde diyor bu bize çok zor geldi evlerimizden çıkamaz hale geldik diyor çünkü kardeşlerim hangimiz içimizden bir şeyler geçirmez ki hem kendi nefsimiz hem bir kardeşimiz hakkında işte içinizden geçirdiğiniz her şeyden dolayı Allah size sahaba çekecektir ayet inince sahabeler evlerinden çıkamaz hale geliyorlar ve Rabbimiz Fah'nı Kuvvet Bakara 286. ayeti indirerek onu nasip etmiştir. 2.991 ve 92. ayetler hadisler yine aynı. Sesim ne Bozulma var mı? 2.993 Ayşe annemizden Allah Resulü ve Vesselam'a alimran 7. ayeti olan kalpleri gerçekten sapmaya meyilli olanlar sırf kafaları karıştıracak şeyler bulmak için ve ona keyfi anlamlar yüklemek amacıyla kitabın müthişabih denilen kısmına uyarlar. Ayetinin tefsirini sordum da aleyhissalatü vesselam onları gördüğünüz zaman kendilerini tanı ve onlardan sakın. Onları gördüğünüz zaman kendilerini tanıyınız ve onlardan uzak durunuz. ve selamun Allah razı olsun size de. Evet elhamdülillah. Dua edin. Boğaz hafif gıcıklamaya başladı. Aşağı yukarı 3 saatte devam edin ben. Kardeşlerim, müteşabihlerle uğraşanlar kalbinde hastalık olan insanlardır. Onları gördüğünüz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlardan uzak durun diyor. Neden uzak durulur kardeşlerim? Şurada bir veba mikrobu olsa, bir hastalık olsa İnsan oraya gitmeyi, o hastalıktan nasibini almayı ister mi? İster misiniz? İstemez değil. Mi? İşte onları tanıyın ve onlardan uzak durun diyor. 2994 Ayşe annemizden, Aliş Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e suresinin 7. ayetinin tefsirini sordum. O da, onlar Kur'anın müteşabihi ayetlerini, uyanları gördüğümüzde, Halkleri sapanlar diye Allah'ın adlandırdığı kimselerdir. Onlardan sakın. Evet. Rabbim hayırda yarışanlardan eylesin kardeşlerim. Şu topluluğu rahmetiyle kuşatsın ve razı olduğu istedikleri o hayırları Rabbim ölenlerden eylesin. Sakındıklarından da sakındırsın. 2.995 Abdullah bin Masud'dan, Aliş Sallallahu Aleyhi ve her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostumsa Atan Halil İbrahim'dir. Sonra Aliş Sallallahu Aleyhi ve alimden 68. ayet okuyor. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı ona uyanlar, şu peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah da müminlerin en yakın dostu, her türlü işlerini düzeltip, yürütendir. Evet. Aleyküm selamlar aleyküm Evet kardeşlerim. Rabbimiz de müminlerin en yakın dostu. Rabbimiz müminlerden eylesin. Her işimizi düzene koyup düzende yürütsün. Düşünün dua baplarında gelecek inşallah. Allah Resulü aleyhisselatü ve yatacağında İşimi sana havale ettim. Arkamı sana döndüm. Eğer yaşayacaksan beni Müslüman olarak yaşat. Öleceksen Müslüman olarak öldür derdi kardeşlerim. Allah böyle hareket edenlerden eylesin. 2996 Abdullah'tan Ali salatü vesselam Ter kim yemininde yalancı olduğu halde bir Müslümanın malını elde etmek için yemin ederse, Allah'ı kendisine karşı gazaplanmış olarak olur. Evet. Rabbimiz'i hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Eshaş bin Kays diyor ki, bu hadis benim hakkımda söylendi. Benimle bir Yahudi arasında bir toprak meselesi vardı. Yahudi benim hakkımı inkar etti. Bunun üzerine onu Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüm. Aleyhisselatü Vesselam bana delilin var mı dedi. Ben de hayır dedim. Yahudiye yemin et dedi. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü o yemin eder malımı götürür dedim. Bunun üzerine Allah alimler 77. ayeti indirdi. Doğrusu Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminleri az bir menfaat karşısında değiştirenler var ya işte onlar Öteki dünyanın nimetlerinden faydalanamayacaklar. Allah kıyamet günü onlarla ne konuşacak, ne yüzlerine bakacak, ne de onları günahlarından arındıracak. Onlar için acıklı bir azaptadır. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah'ım hayırdan bizleri ayırması. Kardeşlerim, günah bir yerde, günah ama Allah adına yalan söyleyerek, yemin ederek işlenen günahın belası çok çok büyük. Aynen iblise bakın Adem'i normal olarak kandırsa belki belası bu kadar büyük olmayacaktı. İblis Allah adına yemin yere, yalan yere yemin edip Allah'ın ismini kirletmeye çalıştı. Bu yüzden tard edilip lanetlendi. Ademse Allah adına yeminle yalan söylenmeyeceği fıtratında vardı. İşte o da bunun hürmetine kurtulmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Dünyalık az bir nimet karşılığında ahireti satanlardan eylemesin. Aleyküm mutlu Hoş geldiniz. Ee, yemin vallahi billahi tallahidir. Allah adının dışında yemin olmaz. Onun dışında ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın veya Kur'an'a an olsun ki diye yemin edilmez. Bunlar şerittir. Aynen Ebu gelip de Allah kendisinden razı olsun. Ey Allah'ın bizim dilimizin alışkanlığıyla cahiliyeden yeni çıktık. Lad ve uzza, lad ve uzza diyoruz. Hani halk arasında millet alışmış ya. Kur'an'a and olsun ki Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın derler ya, kim böyle derse La ilahe illallah desin diyor. Kim de gel bir kumar oynayalım, yani bir günah işleyelim derse, o da bir sadaka versin diyor. Evet. 3'ten 9'a şart olsun ki karıyı boşadım diyor. <gülüyor> böyle bir söz yok maalesef e, erkekler böyle kabarır, kabarır, kabarır öyle ağzından bir laf çıkarır. Ondan sonra da onu kurtarmak için e, türlü türlü hilelere başvururlar. İşte hileyi şeriye diye uydurdukları çıkarttıkları, hulle yaptıkları, o hulle pislikleri bundan çıkar işte. Adamın biri işte eşekten inersem üçten dokuza şart olsun garı boş olsun diyor. Sonra sakinleşiyor ne yapalım ne yapalım adama eşeğin sırtımda alim alim gezdirip hemen amel etmişler kendi geçimlikleri ondan başka bir şey olmadığı halde onu Allah yoluna infak etmeyi becerebilmişler. Allah onların iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin. Aleyküm selam ve Ramutullahi Kemere bağlan Musa 2.998 İbni Ömer'den bir adam Aleyhissalatü Vesselam'a gelerek gerçek hacı kimdir diye sordu. Aleyhissalatü Vesselam saçı başı dağınık süs ve gösterişten uzak kul dedi. Bir başkası kalktı. Hangi haç daha faziletli dedi. Telbiye ve tekbir seslerinin yükseldiği, kurban kanlarından akıtıldığı haç dedi. Birisi, haç için yola gücü yetme şartı nedir dedi. Aleyhisselatü Vesselam azık ve binitleri buyurmuştur. Evet. Kardeşler haç için şart nedir? yol varsa gitmeye de gücün yetiyorsa hacca gitmek on üç dumana Allah hepimize bu ameli işlemeyi nasip etsin. 2.999 saat bin Ebu Vakkas'tan Alimran Suresi 61. ayeti Gelin oğullarımızı oğullarınızı, kadınlarımızı kadınlarınızı biz siz hepimizi çağıralım ayeti indiğinde Ali'ye selam. Ali, Fatıma, Hasan, Şeyin gelin diye çağırdı. Ve Allah'ım bunlar benim ailemdir. Buyurunuz. Kasım demin geçti ama bilmiyorum Bakın var. Evet arkadaşlar. Allah hepimize muafır etsin. Maalesef